Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba kıymetli dinleyenler. Bugün programımıza Tekasür Suresinin tefsiriyle devam ediyoruz. Musaftaki sıralamada 102. iniş sırasına göre 16. suredir. Kevser suresinden sonra, Ma'un suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Sure adını 1. ayette geçen ve çokluk yarışı, çoklukla övünme anlamlarına gelen Tekâsür kelimesinden almıştır. El Hâkim ve Makbure isimleriyle de anılmaktadır. Surede insanların hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve ahiret hallerinden söz edilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla çoğaltma yarışına kendinizi öylesine kaptırdınız ki, sonunda kimin yakını daha çok diye kabirlere bile gittiniz. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, keşke kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız. Yemin olsun, Cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra kuşkusuz onu gözünüzle ayan beyan göreceksiniz. Nihayet o gün nimetlerden elbette sorguya çekileceksiniz. Çoğaltma yarışı diye çevirdiğimiz birinci ayetteki tekasür kelimesi bu sure bağlamında özellikle yüksek bir amaç gütmeden, neden, niçin demeden, mal, evlat, yardımcı ve hizmetçi gibi her devrin telakkisine göre çokluğuyla övünülen şeyleri büyük bir tutkuyla durmadan çoğaltma yarışına girişmek, manevi ve ahlaki sorumluluğunu düşünmeden alabildiğine kazanma hırsına kendini kaptırmak anlamına gelmektedir. Bu tutku, bireysel olabileceği gibi toplumsal da olabilir. Ayette tekasür kavramı, cahiliye toplumunun zihniyet yapısını tanıtmakla birlikte evrensel bir mesaj da içermekte, genel bir tespit ve dolayısıyla uyarı anlamı da taşımaktadır. Nitekim birkaç asırdır özellikle gelişmiş denilen ülke ve toplumlarda hakim zihniyet olan kapitalizmin esası da durmadan üretmek, tüketip tekrar üretmek, kârı ve serveti sınırsızca çoğaltmaktır. İşte bu dünya görüşü ve onun doğurduğu uygulamalar da bu çoğaltma yarışının çağdaş örneğidir. Ancak insanlığın manevi ve ahlaki değerlerini, birikimlerini sistem dışı bırakan, hatta tahrip eden bu yarış, sonuçta ekonomik ve siyasi gücü, iletişim imkanlarını da kullanarak bireysel ilişkilerden uluslararası ilişkilere kadar uzanan bir haksızlık ve adaletsizlik düzeni doğurmakta ve nihayet dünyayı global bir mutsuzluk alanı haline getirmektedir. İkinci ayetteki ''Mekabir'' kelimesi, kabir anlamındaki makberenin çoğuludur. Sonunda kabirleri ziyaret ettiniz. Mealindeki cümleye müfessirler üç türlü mana vermişlerdir. Mecazi anlamda sonunda ölüp kabirlere girdiniz. Bu tutku ve yarış ölünceye kadar sürüp gitti. Yine mecazi anlamda kabirlerdeki ölülerle övündünüz. Lafsi anlamda, bizzat kabirlere gidip ölülerle övündünüz. Tefsirlerde anlatıldığına göre, cahili Arapları, mal, evlat, akraba ve hizmetçilerinin çokluğunu bir gurur ve şeref sebebi sayarlar. Hatta bu hususta övünürken yaşayanlarla yetinmeyip kabirlerinin üstünlüğünü geçmişleriyle de ispat etmek için kabirlere gider, ölmüş akrabalarının kabirlerini göstererek onların dahi çokluğuyla övünürlerdi. Surenin iniş sebebi olarak bu tür rivayetler bulunmakla birlikte, genel anlamda insan fıtratındaki mal, evlat ve taraftarların çokluğuyla övünme ve benzeri davranışlar eleştirilmekte, gerçek üstünlüğün ahirette ortaya çıkacağı belirtilmektedir. Üç, beşinci ayetlerin başındaki hayır anlamına gelen kella edatı, ebedi olan ahiret hayatını orada verilecek hesabı ve bu hesap için hazırlık yapmayı unutup da fani olan ve ancak daha yüksek amaçlar için kullanıldığında bir değer ifade eden mal, mülk ve bunun gibi imkanları bilinçsizce çoğaltma yarışına girişip, bunlarla övünmenin korkunç bir gaflet, ve yanılgı olduğu gerçeğini vurgulamak maksadıyla üç defa tekrar edilmiştir. Beşinci ayette, kesin bir bilgi diye çevirdiğimiz ilmel yakin tamlaması, sözlükte bir şeyi gerçek haliyle idrak etmek anlamına gelen ilim ile gerçeğe uygun kesin bilgi anlamındaki yakin kelimelerinden oluşan bir terim olup, kesin olan akli ve nakli delillerin ifade ettiği bilgi, diye tarif edilmiştir. Gözünüzle ayan beyan göreceksiniz diye çevirdiğimiz kısımdaki aynel yakin tamlaması, sözlükte göz anlamına gelen ayn ile gerçeğe uygun kesin bilgi anlamındaki yakin kelimelerinden oluşan bir terim olup, gözlem yoluyla elde edilen ve doğruluğu apaçık olan bilgiyi ifade eder. Aynel yakin ile elde edilen bilginin, ilmel yakin ile elde edilenden daha üstün ve kesinlik derecesi daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Yüce Allah, dünya hayatında mutlak gerçeği kabul edip de ahiret için hazırlık yapmayan, Aksine fani şeylere aldanıp onlarla başkalarına karşı övünenlerin ahirette cehennem azabıyla cezalandırılacağını yemin ederek haber vermiştir. 6. ayette ''Cehennemi mutlaka göreceksiniz'' ifadesinin mecazi bir görme şeklinde anlaşılmaması için, 7. ayette ''Onu aynel yakin olarak gözünüzle ayan beyan göreceksiniz'' buyurulmuş, Böylece hem tehdit pekiştirilmiş hem de cehennem olayının büyüklüğü ifade edilmiştir. Sekizinci ayet ise Allah'ın verdiği nimetlerin şükrünü yerine getirmek üzere onun yolunda ve emrettiği şekilde değerlendirmeyip de onları başkalarına karşı övünme ve kendini üstün görme aracı yapanların bu nimetlerden hesaba çekileceklerini sonuçta cehennem azabıyla şiddetli bir şekilde cezalandırılacaklarını göstermektedir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda Tekasür Suresinin tefsirini sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren